Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız. Bugün 22 Haziran 2023 Perşembe. Bahri Bayram Belen bugün bizimle beraber değil, mesleki nedenlerle şehir dışında. Bugünkü konuğumuz avukat Deniz Yazgan Şenay. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız görüşmeyeli? İyiyiz, iyiyiz. Ee, yeni konulara dikkat çekmeye çalışıyoruz. Ee, gündemde bir boşluk var. Daha doğrusu dop olan gündeme dair çok az şey yapan, çok az insan var. O yüzden bugün programda da ne konuşsak ne konuşsak diye konuşmaktan <gülüyor> programa hazırlanma sürecimizle birbirimizi heyecanlandırdık, yerdik. Evet. <gülüyor> i̇yi el alsak yarım kalacak kalbimiz var zamanlar ve dinleyicilerimizi de ayrıntılarla aslında yormak istemiyoruz. Çetin Ceviz nasıl gidiyor? Çetin ceviz güzel gidiyor. İki haftada bir e, otizmle ilgili gündem e, ne olacak diye her program sonrası endişelenirken e, Türkiye gündemi sağ olsun engellikle ilgili kimi zaman hayal kırıcı, e, kimi zaman öfkelendirici konularıyla Bizi hiç programsız bırakmadılar ama geçen programda bilinçli olarak sürekli olanı olması gerekeni e, bazen de kendime yönelik bir öz yani e, ben niye baş öğretmen gibi şu olmalı bu olmalı diye anlattıktan sonra ama bir umut notasıyla bitirmek gerekir diye e, artık ritüelleşmiş bir şekilde anlatıyorum diye düşünürken. Ya ben biraz magazin konuşacağım deyip <gülüyor> e, dünyaca önlü müjdesiyen Sia'nın otistik olduğunu ilan edişiyle beraber ki zaten tüm dünyada otizm komünitesi tarafından gözlerini tamamen göz izasını tamamen kapatacak burnunun 7'sine kadar gelen bir siyah e, saçının bir kısmının e, özellikle tepeden ayrılmış şekilde siyah bir kısmı da beyaz şekilde e, peruk takarken ve kimi zaman sahnede arkası dönük bir şekilde yani orkestraya bakar şekilde şarkı söylerken biz otizm komünitesinde dünyada da e, kayıtlı olduğumuz forumlarda uluslararası forum ya bu şey acaba otistik olabilir mi <gülüyor> diye konuşup dururken e, 45 yaşında otizm teşhisi aldığından söz etti hmm. e, ve e, 40 yıldır çocukluğumdan beri adeta bir insan kostümü giyerek dışarıya çıkıyordum. Yalnızca sahne kostümü değil insanlarla bir araya gelebilmek adına bir kostüm giydiğimi hissediyordum ve ilk defa kendi benliğime ulaştım, ulaşmış gibi hissediyorum gibi bir beyan vererek otistik olduğunu açıkladı. Özellikle Türkiye'de kadın otistiklerinde yaşadığı maskeleme davranışı yani bir ortam, ortamda özellikle konuşabilen sözel olan otistikler için bir ortamda kabul görmek adına görülen zorbalıklardan dolayı kişinin kendine dair özelliklerini otistik trait olarak tanımlanan otistik özellik olarak da çevrilen özelliklerini Gizlemesi, saklaması e, gibi durumlardan da bu kadar ünlü bir sanatçının e, bu kadar açık bir şekilde bahsetmesi güzel. Tabii ki buna yalnızca magazinel bir unsur olarak yaklaşamayız. E, Türkiye'de de bu şekilde otistik olduğunu açıklayan e, sanatçılar oldu. Evet örneğin Pınar e, Alabora. Mehmet Ali Alaboru'nun eşi Türkan dizisinde de Türkan Sayranı canlandıran 2000'li yılların sonuna doğru yanlış hatırlamıyorsam o dizide de oynayan sanatçı otistik olduğunu açıkladı bundan 2 ya da 3 sene önce yanlış olmasın. Çok çok değerli bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Özellikle Türkiye'de bu kadar birbirine bağlı bir sektörde yani eğer baş kaldırırsanız diğer bütün projeksiyon şirketleri tarafından da reddedileceğinizin açık olduğu bir sektörde sanatçıların bu kadar cesur bir şekilde kendilerine ...ne dair e, farklılıkları, özellikleri, kimliklerini paylaşması çok değerli. Ben konuyu aldım tabii bambaşka bir yere götürdüm. <gülüyor> yani sanatçı olmasa ve otistik olmasa belki o kadar cesur da olmayacak. E, evet, şimdi biraz hukuk güvenliğine doğru <gülüyor> ilerleyelim isterseniz. E, bir karar var, dikkatimizi çekti. Aslında e, yeni bir şey söylemiyor ama benim için önemli, önemini de e, zamanı geldiğinde dile getirmek istiyorum... Ford şirketinin bireysel başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karar. aslında 23 Mart'ta verdi bu yılın. 23 Mart günü de verdi kararı ama Salı günü geçtiğimiz Salı günü 20 Haziran tarihli resmi gazetede yayımlandı. ben girişi yapayım isterseniz. Siz, e, bireysel başvurucunun iddialarını bir iş hakkına sahip olan bir e, anonim şirket. E, ve e, rekabet kurulu tarafından incelemeye alınmış. E, ve idari para cezasına çarptırılmış. E, hepimiz biliyoruz 2009'da dünyada yaygın büyük bir ekonomik kriz yaşandı. E, bakanlar kurulu da e, girişimcileri rahatlatmak için bir takım e, önlemler almıştı. E, bir tanesi 13 Mart 2009 tarihli bir Bakanlar Kurulu kararı diyor ki yeni binek otomobil ve hafif ticari araçlarda uygulanan özel tüketim vergisi oranlarında indirime gidilebilir ve bununla ilgili bir takım eski kararları da yürürlükten kaldırıyorlar. Sonra rekabet kurumuna bu Bakanlar Kurulu kararının otomotiv e, sektöründeki uygulaması ile ilgili bir takım şikayetler geliyor. Nidro şikayetler diyorlar ki otomobil üreticileri kendi aralarında bir anlaşma yaptılar, rekabeti kırıcı bir ortak hareket etme planı hazırladılar, otomotiv arzını kısıtladılar ve e, bu mart ayındaki Bakanlar Kurulu kararını izleyen Nisan ayından e, itibaren de. Fiyat artışına gittiler ve çok sayıda şikayet gelmiş. Rekabet kurulu da bu Ford firması hakkında iki inceleme yapmış. İncelemesinin bir tanesinde soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar vermiş. 18 Haziran 2009 tarihli raporunda. Fakat ondan sonra şikayetler devam edince bir inceleme daha yapmış ve Eylül ayında yanılmıyorsam aynı yılın idari para cezası vermiş. İdari para cezası verirken de e, bu o, firmanın iş yerinde e, incelemeler yapmış, e, çalışanların bilgisayarları ve e, iş yerindeki e, mevcut işte masalar e, çekmecelerde e, yaptığı e, bu aramalar, incelemeler sonunda elde ettiği 78 adet e, belginin örneğini e, kendisine almış ve bunlar üzerinde yaptığı incelemeye göre e, bir e, idari para cezası kesilmesi söz konusu. Ee, bunun üzerine e, bireysel başvuru hakkını daha sonra 2019'da kullanacak yani 10 sene sonra bireysel başvuruya gidecek olan bu iş yerinde inceleme yapılan firma e, bir yönetmeliğin iptali için Danıştay'da dava etmiş. Hepimiz biliyoruz e, anayasaya göre bütün idari işlemler kural olarak yargı denetimi içinde. Yerindenik denetimi yapamaz ama hukuk uygun olup olmadığını İdari işlem ve kararların idari mahkemeler ve danıştay değerlendirebilir. Bu da bir yönetmelik olduğuna göre anayasa 124 ve 125'e göre bu yönetmeliğin de e, normal hiyerarşisinden de isterseniz bahsedersiniz. Dayandığı kanunun verdiği yetki sınırları içinde ve dayandığı kanunun e, belirlediği temel kurallara aykırılık oluşturmamaya e, yönelik bir içerikle, nezaketle, titizlikle hazırlanması gerekiyor. E, buradaki e, iptali istenen yönetmelik e, 2009 tarihli bir yönetmelik ve rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar ile e, ilgili durumun kötüye kullanılması yani hakim durumun kötüye kullanılması haline verilecek para cezalarına ilişkin bir yönetmelik. Şimdi ben daha fazla uzatmayayım. E, bu yönetmeliğin ve 4054 sayılı Rekabet Kurumu Kanunu'nun verdiği yetkilere dayalı olarak reka, Rekabet e, e, Kurulu e, bu firmaya gidip e, yetkisini kullanmış ve ceza vermiş. Ne olmuş? Bireysel başvuruda bulunan şirketin iddiaları neler? Anayasa Mahkemesi ne tür inceleme yapmış ve bizim için bu davanın önemi ne dilerseniz ben sözü size bırakayım. Sonra sohbetimize devam edelim karşılıklı olarak. Çok çok teşekkür ederim. Aslında olayı e... Hukukçu dinleyicilerimiz açısından da 20. paragrafın sonuna kadar çok net bir şekilde açıkladık. Ama e, ön araştırma meselesinden belki biraz daha e, nitelikli bir şekilde söz etmek gerekir. E, ön araştırma yapmak üzere yetkilendiren rekabet uzmanlarının aslında adrese giderek yaptığı bir incelemeden ve bu inceleme sonucunda ortaya çıkan ve e, ikimiz de rekabet hukukçusu olmadığımız için arama kısmında bizi cezbeden bir başvuru niteliği olduğunu görüyoruz. Özellikle Danıştay'ın 13. İdare, pardon Danıştay 13. Dairesinde e, dava açıldıktan sonra dairenin davanın reddine karar vermesi sürecinde e, bu karara karşı ardından İDDK diye kısalttığımız yani Danıştay'ın İdari Dava Daireleri Kurulu'nda yapılan temiz başvurusundan sonra e, bence biraz da adil yargılama hakkına da ilgilendirecek şekilde veya kararda e, verilmediği için bu nitelikte bir e, gerekçeye kararda danıştayın ne dediğini, İDDK'nın ne dediğini çok az görebiliyoruz. Ee, belki ben o yüzden gerekçeli karardan da başvurabilirdim diye düşünüyorum ama bazı başvurular gerçekten iyi başvurular olduklarını kararın kendisinde gösterirler. Özellikle mülkiyet hakkına dayalı ayrımcılık iddiası bu kadar güzel nitelenmesi belki meslektaşımıza tebrik ettirmeyi de gerektirir. E, aklındakileri söyledikten sonra iddiaların aslında kısaca iş yerinde incelemenin aslında iş yerinde yapılan incelemenin yasaya aykırı olması nedeniyle konut dokunmazlığı hakkının ihlali çevresinde diğer haklarla bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Mesela evet mülkiyet hakkına dayalı olarak ayrımcılıktan söz ediyor olsa bile e, ben uzun zamandır bir anayasa mahkemesi kararında okumadığım üç zincirlilik e, bir adeta bir e, taşın su üzerinde yaptığı etkiyle e, tabii ki böyle bir lingosu yok. Daha da böyle bir jargonu yok anayasa mahkemesinin ama konut dokunulmazlığın ihlali dolayısıyla mülkiyet hakkına dayalı ayrımcılık yasağının ilalinden aslında söz edebileceğimiz nitelikte bir başvuru var. Mahkeme e, belki konut kısmına e, evet. girmek gerekirse konut kavramı ile ilgili hem 11 yıllık artık kendi içtihadıyla oturttuğu hem de o içtihadı oturtma yolunda e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına dayandığı yeriyle e, nitelikli bir konut aslında tanım yapıyor ve genellikle özel yaşamın ve aile yaşamının geliştiği maddi olarak belirlenmiş yer olarak tanımlandığından söz ediyor. Bununla beraber konuttan anladığımızın yalnızca insanların işinden çıktıktan sonra geldiği yer olarak algılanmaması yani. gerektiğini, aynen öyle evden ibaret olmadığını söylüyor ki belki özellikle özel hukuk çalışan meslektaşlarımız veya konut ve çatılı işyerleri diye ve ayracından dolayı konut dokunmaz ihlali ihlal varsa iş yerini kapsamaz gibi bir ilk düşünce olan, Dinleyicilerimiz, kulak misafirlerimiz varsa bunu açıklamak gerekir. Devam devamında ilerisinde de kavramın işyerlerini de kapsamakta olduğunu, bu bağlamda bir kişinin mesleğini sürdürdüğü bürosu, özel bir kişinin işlettiği şirketin faaliyetlerini yürüttüğü yer, kayıtlı merkezi, tüzel kişilerin kayıtlı merkezleri, şubeleri ve diğer işyerlerinin de bu kapsamda değerlendirebileceğini iddia ediyor mahkeme ve bununla birlikte iç mahrem bir unsur içermeyen herkese açık aleni alanlarının konut kavramına girmeyeceğini söylüyor. <gülüyor> yani örneğin kişilerin öğle aralarını, sigara molalarını geçirdiği ve dışa açık yerlerden ediyorsak evet konut kapsamını almayabilirim diyor ve fakat özellikle konumuz bağlamında konut kavramını nasıl değerlendireceğini aslında biraz da yolunu açarak bizlere gösteriyor. Belki arama bağlamına gelmeden size sözü devredebilirim. Yani aslında burada konut dokunmazlığın ihlali öne çıkıyor ama siz de söylediğiniz mesleki faaliyetler e, ve ev içindeki yaşantı aslında özel hayatın gizliliğiyle de ilgili. Özel e, ve aile hayatına duyulan saygı hakkıyla da ilgili. ve e, Anayasanın 20. maddesine baktığımızda e, kişilerin özel ve aile hayatının e, korunduğunu, herkesin e, buradaki Gizliliği diğerlerinin saygı e, göstermesini bekleme hakkına sahip olduğu söyleniyor ve sonradan yapılan yeni düzenleme ile de kişisel veriler de özel hayatın korunması kapsamına giriyor. Yani sadece konut değil, e, sadece ev içindeki yaşantılar değil, aile hayatının gizliliği değil, kişisel verileri de artık anayasa bu anlamda koruyor. Şimdi anayasa e, hem 20. maddede özel yaşamı korurken, aile hayatının gizliliğini korurken hem de 21. maddede konut dokunulmazlığı hakkını korurken e, mutlak bir koruma getirmiyor hepimizin bildiği gibi. E, suçun işlenmesinin önlenmesi amacıyla, başkalarının e, özgürlüklerinin korunması amacıyla yani bu şu demek bir suç işlendiği iddiası var ise ya da suçlar işlenmesin diye Önleyici tedbirleri almak bakımından kişilerin üstleri, araçları, kağıtları, konutları, iş yerleri aramaya tabi tutulabilir ve burada elde edilen e, aramanın amacına uygun olarak e, aranan şeylere el konulabilir. Ama e, anayasa mahkemesi, e, anayasamız e, bu e, müdahalede bulunmayı kamu e, otoritelerine sağlarken birtakım takım usulü güvenceler de getiriyor. Zaten bu kararda da anayasa mahkemesi konut dokunulmazlığının, nasıl korunabileceğini e, hatırlatıyor diyor ki anayasa bazı hakları sadece korur der ki şu hakkı var ama bazı haklarda ise e, bu hakların korunmasıyla ilgili bir takım usulü güvenceleri de getirir ve şunlar şunlar şunlar, şunlar olmadıkça e, bu e, kurallara bu haklar ihlal edilemezler çünkü haklar biliyorsunuz nispi haklar ve mutlak haklar diye ayrılıyor. İşte hem özel yaşamın gizliliği ve aile hayatına saygı gösterilmesini bekleme hakkı Hem de konutun, konuta dokunulamamayı e, e, karşılayan konut dokunulmazlığı hakkı e, toplum adına kamu otoritelerinin müdahalesine açık olmakla beraber bunlar bir sınırlı nedenlere bağlı olarak yapılabilecek müdahaleler. Bunu hepimiz biliyoruz. İkincisi de usulü güvenciler eğer bir müdahalede bulunulacaksa. Hangi kurallara, hangi prosedüre bağlı olarak bu müdahalede bulunabilir? İşte anayasa her iki hakkı da korurken diyor ki kamu otoriteleri ancak hakim kararı var ise bir kişinin özel hayatına, aile hayatına ve konut dokunulmazlığı hakkına müdahale edebilir. Bir kere bu altın kural, hakim kararı. Ha peki bu kuralın istisnası olmaz mı? Tabii ki olur. Anayasada e, hayatın olağan akışı içinde bu o olasılıkları insanlık tarihi içinde öngörmüş ve diyor ki eğer gecikmesinde sakıncalı bir hal varsa yani o ne demek? Müdahalede bulunmak isteyen kamu otoritesi hakime gidip derdini anlatıp gerekçelerini sayıp bir karar almak için uğraştığında tarihinin takdirine bırakılmış toplumun kabul çizgisine göre inecek ya da çıkacak sınırlar içinde e, uygulamada ortaya çıkacak bir konu. Ama burada önemli olan şey ne? E, kuralın e, hakim kararı olması eğer gecikmeli bir hal var da hakimden arama kararı alınamıyorsa kanunun gösterdiği yetkili merci bu yetkiyi kullanabiliyorsa hemen yapılması gereken bir başka şey var. E, gerekli tedbir e, alındıktan sonra yani gerekli koruma tedbiri burada arama, arama yapılıp arama sonunda bir e, el koyma e, işlemi yapıldıktan sonra derhal el koyma işleminin hakimin onayına sunulması gerekiyor. Yani kanun şunu söylüyor anayasa şunu söylüyor. Sen hakim kararlı olmadan kimsenin evine girme kimsenin yaşamını ihlal etme gecikmeli hal varsa kanunun verdiği sınırlar içinde kanunun gösterdiği merci bu müdahalede bulunsa bile müdahaleyi yaptıktan sonra derhal sanki müdahale e, gecikmeli bir hal olmadan yapılmamış olsaydı öncelikle nasıl hakime gideceksen yine hakime git el koymanın onun tarafından onaylanıp onaylanmayacağına ilişkin bir denetim yapılmasını sağladı. Yani şunu söylemek istiyor. Hakim kararı olmadan da arama yapılsa, el koyma yapılsa bunun hukuka uygunluğunun yine hakim tarafından denetlenmesi zorunludur. Bu keyfi bir şey değildir. Ben gecikmeli hal var, senin evine girdim, konuşmana girdim, işlerine girdim. Gecikmeli hal olduğu için de bunu yaparım. Aldığım, el koyduğum şeyi de yan cebime koyarım değil. Hayır, elde ettiğiniz şeyi... Yine hakime gidip e, hangi hallerde hangi gecikmeyle halden dolayı kendisine gidemediğinizi açıklayarak ve eğer gecikmeli hal olmasaydı arama isteminde bulunsaydınız hangi nedenleri ileri süreceksiniz hepsini hakime anlatmanız gerekiyor. Yani hem arama nedenlerini hem neyin aranacağını hem gecikmeli halinin ne olduğunu ve elde edilen şeyinde aramayı gerektiren toplumsal ihtiyaçla ölçülü olduğunu ortaya koymanız gerekiyor ve bunu ne kadarlık süre içinde yapmanız lazım özgürlükleri koruma ön planda olduğu için 24 saat içinde yapmanız lazım hakimin de 48 saat içinde onaylaması onaması gerekiyor eğer hakim bu el koymanın ve aramanın hukuka uygun olmadığını düşünürse ne yapıyor el koyma kendiliğinden hükümsüz hale geliyor ya da hakim reddediyor diyor evet. ki onaylamadım şimdi ana kural bu Gelelim Ford Kanun Ford şirketinin iş yerinde Rekabet Kurulu tarafından onun uzmanları tarafından yapılan aramanın anayasaya ve kanunlara uygun olup olmadığını başvurucu ne yapmıştı? Siz benim hakkında idari para cezası kestiniz. Bu idari para cezasını keserken de bir yönetmeliğe dayandınız. Ben bu yönetmeliğin ilgili kanuna aykırı olduğunu düşünüyorum ve iptal edilmesini istiyorum istemiyle. Bir iptal davası açmıştı ve iptal davası açarken de e, yönetmeliğin getirdiği, e, düzenlemesinin getirdiği kanuna aykırılığı ve bu kanuna aykırılıktan dolayı uğradığı mağduriyeti, hakkının nasıl ihlal olduğunu açıklaması gerekiyordu. E, pek çok şey söylemiş ama, hem dinleyicilerimizi sıkmamak hem de e, zamanı iyi değerlendirmek adına özetlemek istiyorum ben. Bu 4054 sayılı rekabet kurumu ile ilgili kanunun bir 15. 15. maddesi var. 15. maddesi diyor ki e, e, kurulum uzmanları eğer gerekli görürlerse incelemeye tabi tuttukları firmanın iş yerine giderler yerinde inceleme yaparlar diyor. Bakın dikkat edin. 15. maddede e, aramadan bahsetmiyor. Kullanılan kavram arama değil. Arama koruma tedbirinden bahsetmiyor. İş yerinde e, yerinde incelemeden bahsediyor. İnceleme diyor. Halbuki araştırmadır biliyorsunuz e, koruma tedbirleri. O araştırma değil, inceleme diyor. Ar ve şöyle bir şey e, geçiriyor. E, bu e, yetki e, yetkili kişilerin bu istemine Uyma yükümlülüğü getiriyor iş yerinde arama yapılacak firmaya ve onun yetkililerine. Bu çok önemli. Ve uzmanlara da e, iş yerinde konuyla ilgili bilgileri, belgeleri ister hani maddi fiziksel olarak ortada ya da saklanmış olsun, ister bir sisteminde, elektronik ortamda saklanmış olsun. Bunları inceleme, bunları isteme, bunların bir örneğini edinme, bunlarla ilgili yazılı ve sözlü açıklamada bulunma yükümlülüğü getiriliyor ve Buna aykırı davranılması halinde de işte gayri safi, safi yıllık e, hasılatının onu gibi bir takım baremler oranlar belirliyor ve idari para cezası kesmesine ilişkin e, kurulun yetkilendirme yapıyor. İşte buradaki iddiada BSL başvurucu diyor ki e, bu kanunun 15. maddesinde yerinde inceleme denen şey aslında bir aramadır ve arama az önce uzun uzun anlatmamın nedeni o anayasanın 20. ve 21. maddesiyle evet. kuralları belirlenmiştir idari hukuku alanında bile olsa bana bir suç ısnatında bulunulmamış bile olsa e, anayasa 20 ve 21'deki kurallara göre bu işlemin yapılması gerekiyordu e, bu kurallara uyulmamıştır bu usulü güvencelere uyulmamıştır diyor ve anayasa mahkemesi bununla ilgili bir değerlendirme yapıyor devam etmek ister misiniz yoksa ben Kararın ilgili bölümünü söyleyip bu bölümü bitirmeyelim. Bitirmeye çalışayım? Tarık senin. Ee, belki de şunu söyleyip tamamlayabiliriz. Ee, Başvurucunun yerinde incelemeye yönelik, herhangi bir engelleme girişimi olmaması sebebiyle e, hakim kararına gerek duyulmadan bir inceleme yaptığı yapıldığını iddia edişi var ve e, devamında mahkemenin konut dokunulmazlığı hakkı ile ilgili olarak bu tespit edilen ihlal bağlamında yargılamanın sonucundan bağımsız bir vaziyet olduğunu yani e, ihlalin yargılamanın sonucundan bağımsız olmasından dolayı yeniden yargılama hükmedesine hukuki birer bulunmadığını söylediğini görüyoruz. Aslına bakarsak 6216 sayılı e, anayasa mahkemesinin kuruluşu ve işleyişiyle ilgili kanunun 50. maddesinde yargılamanın e, yenilenmesi daha doğrusu mahkemenin lingos, lingosuyla yeniden yargılama, mahkeme diyorum özür dilerim yasanın sözüyle yeniden yargılama Yapılmasıyla ilgili hukuki yararın e, İş bankası kararlarında da e, bu munzam vakıf meselesindeki İş bankası kararlarında da çok hızlı bir şekilde çok da gerekçelendirilmeden hukuki yararın bulunmadığını görüyoruz. Hukuki yarar e, tanımından aslında yeniden yargılanma yapılması halinde çıkacak farklı sonuç ifadesini anlıyorum. Yani sonuç olarak Anayasa Mahkemesi diyor ki e, bu yerinde inceleme e, konut dokunmazlığına bir müdahaledir. Siz az önce söylediniz konut tanımını belirlemişti. İşlerde bir konuttu ve bu uygulama yerinde inceleme konut dokunmazlığı hakkına bir müdahaledir. Ben burada neyi incelerim? Bu müdahalenin Anayasa 20 ve 21'de güvence altına alınan hakları ihlal edip etmediğini incelerim. Anayasa'nın 13. maddesi hakların nasıl kısıtlanacağına ilişkin kurallar getiriyor. Anayasanın öncelikle sözüne uygun olunmalı, ruhuna uygun olunması gerektiği gibi ve kamu otoriteleri, özgürlükte yaptıkları müdahaleleri anayasanın sözüne uygun bir şekilde haklılıklarını gösteren olgusallıklarla sağlıklarla açıklamak durumundadır diyor. Ve e, demin sözünü ettiğimiz kuralları anımsattıktan sonra da 15. maddeyle yapılan düzenleme aslında bir aramadır diyor. Yani e, genel kurulun e, oy çokluğuyla verdiği kararda yaptığı saptama rekabet kurulu uzmanlarının yerinde incelemesinin aslında arama niteliğine denk düşen bir işlem olduğunu söylüyor. Ve şunu söylüyor e, anayasa ne diyordu hakim kararı gerekir yine hepimiz neyi biliyoruz? kişinin rıza göstermesiyle iş yerinde, evinde arama yapılamaz. Hakim kararı gerekir. Gecikmeli hal varsa kişi rıza gösterse bile kanunun gösterdiği yetkili merci emriyle bu yapılabilir. Evet, burada da o yapılmış ama baktığım zaman ilgili kanunda anayasaya denk düşen bu düzenleme olmadığını görüyoruz. Yani hem hakim kararı aramıyor, hem de hakim, ya doğrudan kurulun bu kararı verebileceğini ve uygulayabileceğini söylüyor ve Kurulun bu kararını uygulamasından sonra da bir hakim denetimine yapılan işlemin hukuku uygunluğunu açmıyor. Dolayısıyla bu yönüyle kanunun gösterdiği, anayasanın gösterdiği usulü güvencelere aykırılık olduğunu söylüyor. Ee, bu bizim için niye önemli? Ee, Türkiye'de e, ceza muhakemesi uygulamasında özellikle e, gecikmeli bir hal varsa hakim kararı olmadan, savcı emriyle arama yapılırsa ya da idari önleyici aramalarda kaymakamlık ya da valilik emriyle arama yapılırsa sonradan e, bunun e, hakimin denetimine sunulan şey arama değil el koyma oluyor biliyorsunuz. Ve hakimler el koymayı onaylarken aslında gecikmeli bir hal olmasaydı, kendilerine arama için başvulsaydı gerçekten e, aramanın e, bu Böyle bir tedbire başvurmanın koşulları var mı yok mu bunu yeterince incelemiyorlar. E, i̇şte Anayasa Mahkemesi aslında bu e, kararıyla bu incelemenin ne kadar değerli olduğunu hem idari hem de adli makamlar tarafından yapılan bu müdahalenin nasıl dikkatle sonradan hakim tarafından e, incelenmesi gerektiğini, denetlenmesi gerektiğini bir kere daha hatırlattılar. E, bu oy çokluğuyla verilen bir karar. Muhterem İnce ve İrfan Fidan'ın muhalefeti var. Onlar şeye katılıyorlar. Evet kanunla belirlenmiştir. Evet burada bir yerinde inceleme vardır ama biz sonuna katılmıyoruz. Buradaki işlem bir arama faaliyeti değildir diyorlar. Birincisi buna dikkat çekiyorlar. İkincisi işlemin 29 Temmuz 2009'da icra edilen ve ihlalin başlayıp bitmiş olmasına ilişkin duruma dikkat çekiyorlar. Ee, Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz 2012 yılının Eylül ayında e, bireysel başvuruları kabul etmeye başladı. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin özellikle örneğin Sapkan, Aydoğdu ve Aziz Yıldırım kararları var 2017 ve 2015 yıllarında. Onların e, haksız yakalama, haksız arama ile ilgili ama asıl olarak haksız yakalama ve tutuklama ile ilgili tazminat başvuruları olmuştu. Onlarla ilgili Anayasa Mahkemesi karar verdiğinde şunu şu, şunu söylemişti: buradaki işlemler o gün itibariyle yapılmış ve bitmiştir İhlal o gün itibariyle sona ermiştir Ben 12 Eylül 2012'den önceki 23 Eylül 2012'den önceki işlemlere zaman bakımından bakamam yetkisizim demişti anayasa mahkemesi orada zaman bakımından yetkisizken bu olayda fork söz konusu olduğunda bunu niye atladı zaman bakımından da yetkisizlik vermeliydi diyorlar ve en çok şuna dikkat çekiyorlar zaten başvurucu yerinden inceleme itirazı da bulunmamış diyorlar yani Uygulama içinde polisin rıza ile arama, muvaffakatla arama dediği şeyi e, tekrar canlandırmaya yönelik bir yaklaşımı var. E, o zaman itiraz edebilirdi. İtiraz etmemiş, rızasıyla yapılmış. 10 sene sonra bu iptal edilebilir mi demeye geçiyorlar. Ama çoğunluk bunun anayasaya aykırı olduğuna karar vermiş. Ve e, şöyle de bir şey yapmış. Buradaki ihlal kanunun düzenlemesinden kaynaklanıyor. Kanun kurulu bu yetkiyi vermiş ama. Gecikmeli halde sınırlı, sınırlı olarak vermemiş ve bu e, uygulamadan sonra da hakimin denetimini açmamış bu işlemi. Dolayısıyla bu onayasanın temel kuralına aykırı. O yüzden ben bu ihlal kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de gönderiyorum. Yeniden düzenleme yapsın demiş. Ve başvurucunun e, Danıştay'da biten e, 20 Mayıs 2019'da biten yargılama süreci Tam 10 yıla yakın yani 9 yıl, 10 ay, 26 gün sürdüğü için de sadece konut dokunmazlığının ihlaline değil, aynı zamanda Marco Söy'de yargılanma hakkında ihlaline ilişkin bir tespit yapmış. Ama şunu da söylemiş, başvurucu başka nedenlerle tazminat istemiş. Bu iki nedenle tazminat istemediği için de tazminata hükmetmemiz. Sadece yargılama giderlerini ödemesine karar vermiş. Ee, benim için kararın önemi, Buydu e, gecikmeli hal yokken hakim kararı olmadan kurulların arama yapamayacağına yapsa bile bunun yine hakim denetimine e, verilmesi gerektiğine ilişkin çok önemli bir temel e, kural hatırlatması umarım dinleyicilerimiz için yararlı olmuştur. E, sizin bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ben çok konuştum. E, dilerseniz bu konuda bir müzik arası verelim bu konuyu. Bitirelim. Tamamdır, Şurası tamamdır. Der. Bizim diğer konulardaki açıklamalarınıza devam edin. Tamamdır. 95.0 e, Açık Radyo'da hukuk güvenliği programındayız. Konuğumuz Avukat Deniz Yazgan Şenay. Demin ben çok konuştum. E, aslında o kadar ayrıntılı anlatmaya gerek var mıydı bilmiyorum. Sözünüzü e, çaldım. Özür diliyorum sizden. E, şimdi neler söylemek istersiniz? Bugün e, gündeme almak istediğiniz başka bir konu daha var. Buyurun. Estağfurullah. Eee Anayasa Mahkemesi kararlarından başlamışken belki Anayasa Mahkemesi kararlarından da devam etmek iyi olur. 2020/59 esas sayılı 2023/53 karar sayılı ve biraz önce söz ettiğimiz gibi aslında 22 Mart 2023'te kararı verilmiş olmasına rağmen Resmi Gazete'de biraz irlanda yayınlanmış ve e, özellikle hukuk camiasında bekçi kararı olarak bilinen karardan söz etmek istiyorum. Eee 125 milletvekilinin açtığı bir iptal davasından söz ediyoruz ve e, 7245 sayılı ve tüm toplumda da özellikle 2019 yılının son aylarına doğru büyük bir çalkantı yaratmış, yepyeni bir yetki alanı doğurmuş ve değerli Kaboğlu hocanın da e, adeta paralel kolluk olarak tanımladığı bir yenilik dünyaya gelmiş, daha doğrusu eski Var. eskiden var. vardı yeniden, yeniden düzenlenen bir yapı oluşturmuştu buna yeni bir yapı denmesinden önemli sebebi bu bekçileri hiç tanımıyorduk yani bu şekilde bir bekçi tanımımız yoktu bizim 7245 sayılı çarşı ve mahalle bekçileri kanununun ikinci maddesinin 2 iki numaralı fıkrasının üçüncü maddesinin e, özellikle İçişleri Bakanlığı'nca çıkarılan yönetmelikle belirlenen eğitim, yaş, sağlık ve fiziki yeterlik gibi özel şartların, e, bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak olan bölümlerin e, kimliğini veya bulundurulması gerekli be diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir gibi benim için çok önemli olan tutulma meselesini yani bekçi tarafı, bekçinin tutulma bir insanı sorma arasında süren geçen zaman zamandaki o tutulularak meselesine daha büyük bir önem arz ederek bunu e, kanun maddesinde iyice belirgin bir vaziyete getiren düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti bu 125 milletvekili. Hangi maddeler diye baktığımızda anayasanın ikinci maddesi yani Cumhuriyet'in nitelikleriyle ilgili olan e, maddeden başlayarak yedinci, on üçüncü, on yedinci, on dokuzuncu diye aslına bakarsak sıralayabileceğimiz birçok maddeden dolayı bir e, ihlal iddiası vardı. E, belki ilgimizi çekecek olan maddelerden bir tanesi yedinci madde. 7. maddede, anayasanın 7. maddesinde yasama etkisinden söz edildiğini görüyoruz. 13. maddesinde temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması maddesinden söz ediyoruz. 19. maddesinden söz ettiğimizde gücü hürriyet ve güvenliği maddesinden söz ediyoruz. Bu yapılan e, başvuru aslına bakarsak... E, bu sonucu verir miydi diye de düşünmek lazım. Daha doğrusu bu yapılan başvuru bütün potansiyeliyle bir iptale bağlandı mıyı düşünmek lazım. Ama belki değerli İbrahim Özden Kaboğlu Hoca'nın da yorumlarından devam ederek e, Anayasa Mahkemesi'nin e, ki bu başvuru yapan kişiler arasında İbrahim Özden Kaboğlu da var e, bu bağlamda. Anayasa Mahkemesi'nin iptal tamam görevi evet, evet bekçilerin önleyici ve koruyucu görev ve yetkileri kapsam ve sınırlarının belli olmadığını saptayarak yeterli yasal ülke ve çerçeveyi öngörmemesi nedeniyle kuralın belirsiz olduğu sonucuna vardığını görüyoruz. Devamında kamu düzenini bozacak eylem ve durumların mahiyeti, boyutu ve sınırlarının belirlenmediğini ve bekçilere toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkında sınırlama yetkisi veren kuralda da yasal çerçevede ve ilkelerin oluşturulmadığını ve kanun koşulunda sağlanmadığını ifade ettiğini görüyoruz. Belki bu bağlamda... Bir yani. ee, Yok, mahkemenin kararına geçtim aslında. Biraz da zaman kıskımızdan dolayı. Evet. Burada yapılan inceleme de, ne dediğimi unuttum. Burada yapılan incelemede esas incelemesinde özellikle e, 7245 sayılı kanunun ikinci maddesinin ikinci fıkrasının daha detaylıca incelendiğini görüyoruz. E, emniyet ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin amirlerinin meslek hiyerarşileri içerisinde tespit edileceğini öngördükten sonra istihdam koşullarını belirlediğini görüyoruz. İptal talebinin gerekçesinde ise Dava konusu kuralda bekçilerin amirlerinin açık çekim olduklarının düzenlenmediğini, bu durumun bekçilerin kimden emir alacağını, e, ki bir emiri alma meselesinin kanunsuz emir gibi hukuk uygun, hukuk aykırılık unsurlarına nasıl belirlediğini de e, Türkiye yakın tarihinde çok e, acı ve önemli olaylarla e, yaşamışken, tecrübe etmişken, bir bekçinin hangi amirinden hangi emri alacağını ve hangi emirlere itaat edilmesi halinde amirin emrinin yerine getirmeye ilişkin hukuka uygunluk nezeninden yararlanacağını ilişkin belirsizlik iddiasında bulunduğunu ve bu bağlamda Anayasanın ikinci 123. 128. maddelerine e, bu bağlamda bir aykırılık oluşturduğunu, e, iddia ettiğini görüyoruz. 123. madde aslında idarenin esaslarını düzenler. İdarenin bir bütün olduğunu belirtir. İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir der bize. 128. maddeden devam ettiğimizde e, genel ilkelerde, kamu hizmetine ilişkin genel ilkelerden e, söz ederiz. Bu yüzden kararı ilişkin ben doğru bir tespitte bulunulduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu sorunun doğru tespit edildiğini düşünüyorum. Ee, aslına bakarsak bu tespit bizim için yeni değil ki bu başvurucular için de yeni değil. 2020 yılında yapılmış bir başvurunun anayasanın artık e, altından hiçbir şekilde kalkamadığı iş yükü dolayısıyla 3,5 yıl sonra karara bağlandığını görüyoruz. Anayasaya aykırılık sorunu iddiasından sonra da e, özellikle bence bu bağlamdaki 11. ve 13. paragrafları çok önemli. Pardon 12. ve 13. paragrafları çok önemli. Çünkü Anayasa Mahkemesi kendine kendisinde olan bir karara ilişkin olarak bir somut norm denetimi üzerinden hiyerarşik düzenin nasıl temellendirildiğini ve Anayasa'nın buna nasıl bir bakış açısı olduğunu ve sivil devlet memurlarına kıyasla daha katı bir disiplin ve hiyerarşik düzene ihtiyaç duyduklarını belirtmiş durumda kolluk görevlerinin. Bu yüzden genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teskilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak istihdam edilen bu bekçilerin anılan e, disiplinden ve hiyerarşiden yoksun tutulamayacaklarını belirttiklerini görüyoruz. E, ve bu bağlamda da oldukça kısa bir gerekçeyle yani biz artık Anayasa Mahkemesi'nin 5 paragrafla gerekçelendirdi. Özellikle bu kadar önemli bir biter davası bağlamında kısa 5 paragrafla gerekçelendirmesini ben en azından kısa bulurum. E, bu bağlamda Açıklanan nedenlerle kural anayasanın 123. ve 128. maddelerine aykırıdır iptali gerekir gibi bir beyanla iptal ettiğini görüyoruz. Elbette e, oy birliğiyle verilmiş bir karar değil. Kad Kadir Özkaya, Muammer Topal, Recai Akyel, Yıldız Sefer'in olduğu, Basri Bağcı ve İlfan Fidan'ın görüşlere katılmadığını e, görüyoruz. E, belki bu bağlamda eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sorabiliyor. Ben aslında CHP'nin iptal nedenlerinin yeterli olmadığını düşünüyorum. E, bence PVSK evet. E, e, PVSK 4A maddesi 5681 sayılı kanunla 2007'de polise durdurma ve kimlik sorma yetkisini verirken aslında sizin de söylediğiniz gibi yine CHP'nin de iptal davasında belirtildiği gibi kişi özgürlüğü ve güvenliğini ihlal eden o özgürlüğün e, usulü güvenceleriyle korunmuş olan özünü ortadan kaldıran ve anayasa 38.5'teki kişilerin kendilerini suçlamama hakkını delil sunmaya zorlanmama hakkını, susma hakkını devre dışı bırakan bir PVSK düzenlemesi var. Anayasa Mahkemesi onu iptal etmediği için e, aynı yetkiyi şimdi bekçilere verdiğini görüyoruz durdurma ve kimlik sorma e, başlığı altında. E, ben burada da bir iptal beklemiyordum. CHP de bunu ileri sürerken e, tam bizim yaklaşımımıza göre bir iptal nedeni ileri sürmedi. E, Anayasa Mahkemesi de zaten sürdüğü kısmıyla da e, ihlal karar vermedi. PVZK'da uygun dediğini tabii ki bekçiler için e, uygun değil diyecek durumda değil. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kendi iştahatını yeniden eski iştahatlarını gözden geçirmesi gerekir. O burada bekçiye verilen yetkinin kanuni dayananı esas alarak bir değerlendirme yapmış. Sizin de söylediğiniz gibi değerlendirme kendi içinde e, anlamlı. E, anayasaya uygun bir değerlendirme e, muhalefet şerhi koyanların e, ne söylediği de önemli daha geniş zamanlarda e, ya da sizin zamanlışın içinde onlardan da bahsedebiliriz e, burada işin özü her ne kadar polise e, kolluğa tanınan bekçiye tanınan yetkinin kanuni dayanağının ve kanuni e, dayanağı belli olsa bile sınırlarının tam olarak kanuna belirtilmemesi ise de aslında verilen yetki Anayasanın daha temel değerlerini, usulü güvencelerini ihlal ediyor ve ben oraları daha çok önemsiyorum. Bunu başka bir zaman tekrar konuşuruz. Ee, özellikle karşı görüşte bulunan e, yargıçların ne söylediğine belki evet bu programın e, kalan süresi bağlamında giremeyebiliriz ama e, ben şuna da önem veriyorum. Özellikle kanunun 3. maddesinin 1 numaralı fıkrasında İtikleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenen eğitim, yaş, sağlık ve fiziki yeterlik gibi özel şartlar bölümüyle 2 numaralı fıkradaki İtikleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak bölümünün incelendiğini görüyoruz. Ee, burada aslında 657 sayılı yani devlet memurlarına ilişkin asli kanundaki 48. maddeye göre bir atıf yapıldığını görüyoruz ki ben e, ayrıca bir engelli hakları savuncusu olarak kural olarak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması gerekliliğini ve özellikle buradaki kural olarak kısmı Birçok nörolojik çeşitliliği olan, nörolojik farklı olan veya akıl hastalığı olarak da tanımlıyor olabilir bu kişiye e, sahip olduğu farklı Kural olarak dendiğinde örneğin ilaçla episodik dönemlere itfa edilmiş, söndürülmüş e, mental farklılıklara, akıl hastalıklarına sahip insanların da çok çok ünlü kapadığını düşünüyorum ama Türkiye'de herhangi bir siyasi partinin herhangi bir şekilde bu konuyla ilgili bir başvuru yapmasını da beklemediğim için. Tabii silah verilen bir kolluk bu hı hı. ve e, dikkat edin e, zamanı belli yani bu tam zamanlı çalışan bir kolluk değil sadece gece çalışan gece kartalları demişlerdi ilk. Evet evet evet. Dolayısıyla polisin geceleri e, yapmakta güçlük çektiği yapmaya tenezzül etmediği işleri benim muavinim, yardımcım diye bekçiye devrettiği bir kanun bu. Hı hı. Gece durdurmaları, gece kimlik sormaları, gece üst aramalarını e, bekçiler yapsın, biz yapmayalım diye baktığı e, bir e, olgudan bahsediyoruz. Dolayısıyla sizin söylediğiniz e, noktada değil durum yani. Gece çalışan, silah kullanan, insanları durduran, insanların aslında adı arama olmasa bile kontrol daldığını üstünü arayan, bir e, böyle yetkilendirilmiş bir varlık sizin söylediğiniz noktaya gelmeleri için <gülüyor> pek çok başka şeyleri öncelikle tartışmak gerekiyor. Minimal bir de, evet minimal bir metamorfoz belki de ama e, ben aslında yine kendi konum bağlamında e, çaptan kayarak e, aklıma gelen devlet memurları ile ilgili kanundaki bu akıl hastalığı e, meselesine bir anda kayıverdi zihnim. Ama burada e, bence yine ben artık e, yapılan her şeye olumlu yönden bakmak hayatta kalabildiğim için belki de bu Anayasa Mahkemesi kararları bağlamında ee, önemli bir vurguda bulunduğunu düşünüyorum başvurucularım. Gibi ifadesine aslında çok önemli bir vurgu yapıldığını görüyoruz. Bir tiyatro oyunu vardı ve veya ya da diye ee, gibi kavramında da aslına bakarsak ne gibi sorusunu bölesizlik sorduğunu görüyoruz. Güvenliğine ilerleden bir belirsizlik gündeme geliyor. Yani kural koyuyorsun ama Sınırlamıyorsun. Aynen öyle. Evet. Hı -hı. Ve belki de o yüzden bugün programı da adını veren e, meselenin e, gibi gibi bir kavramda yatıyor olması da çok çok ilgi çekici. Anayasaya ay aykırılık sonra diğer e, maddeye göre nispeten daha uzun e, ele alınmış bir nitelikte. Çünkü karşımıza türevsel nitelikteki düzenleyici işlemler gibi bir kavram ortaya çıkıyor yani birbirinden ayrıkısı olarak devam eden e, işlemlerden ziyade türevsel işlemlere yönelik bir e, düzenleyici işlemin nasıl olması gerektiğini Anayasa Mahkemesi yine 2011'e 42 esas sayılı yani daha bireysel başvuruyla tanışmadığı dönemde verdiği bir karar üzerinden devam ettiriyor e, anayasanın kamu hizmetine girme hakkını güvence altına alan 70. maddesi bağlamındaki hükme yer vererek bir kamu hizmetinde görevin gerektirdiği nitelikleri ve şartları belirlemeyi ya da belirlenmiş olanları değiştirmeyi anayasal ilkeler içerisinde çerçevesinde kalmak kaydıyla görevin ve ülkenin gereklerine ve zorunluluklarına göre serbestçe şey takdir edebilir gibi bir cümleyle ki bu da aslında kendi e, başvurusuna bir atfıdır ama beni içerisinde birden fazla kez düşündürür örneğin ee, ülkenin gereklilikleri kavramından anayasa mahkemesinin bütünüyle 61 yılı daha doğrusu 61 anayasası itibariyle e, ülke kavramına verdiği değer e, ülke kavramına dönüşümsel yaptığı atıf bağlamında e, kamu hizmetindeki görevli kişinin ne açıdan ülkenin gerekliliklerine uygun olmasını istediğini anlamakta güçlük çektiğimizi de söyleyebilirim ben özellikle ve özellikle e, muğlak bir tanımı ortadan kaldırmaya çalışırken kendi kararının içerisinde bulunan ve aslına bakarsak çok daha muğlak bir kavram e, karmaşasına daha sebep übiyet verecek şekilde bir 25. paragrafa sahip olması e, bu kararın beni belli bazı açılardan çok çok düşündürüyor. E, yani ben yine de bu muğlaklığa bir süre daha tutunayım. Ama haklısınız anayasaya aykırı gibi bir e, çıkarımda bulunduğunu söylemek mümkün. E, çünkü bu bağlamda ayrıca incelemesini yaptıktan sonra hukuk devleti ilkesi ışığında e, hakların ve özgürlüklerin sınırlanması gerektiğini tekrar hatırlatarak 29. paragrafında gibi gibi bir ifadeye, ibareye yer verildiğinde e, çelişkilerin ortaya çıkacağını, kamu görevlerinin niteliklerinin kanunla belirlenmesi yönündeki ilkeyle de çelişeceğini Açıklıyor. Bunun açık olduğunu beyan ediyor Anayasa Mahkemesi bu kararında ve e, ayrıca yalnızca 7. 13. 70. ve 128. maddelerden yani idarenin asli teşkilatlanmasına girişmeden bir karar verdiğini görüyoruz. E, bu bağlamda eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Yani aslında bekçi kadrosunu emniyetin güncel ihtiyaçlarına göre yürütme tarafından e, ...belirleyen, e, bunu olanak sağlayan düzenlemeyi e, anayasa mahkemesi anayasanın e, temel kurallarına aykırı buluyor. Yani hem kamu hizmetine girişteki eşitliği ihlal edici hem de bu eşitlikten farklı özel bir ihtiyaca yönelik özel bir kolluk oluşturuluyorsa... ...bunun kanunun böyle olmaması gerektiğini, o toplumsal ihtiyaçların ve ölçütlerin ayrıca özel olarak yine anayasa uygun bir şekilde belirlenmesi gerektiğini söylüyor... Ben de e, buradaki yaptığı denetimi e, anlamlı buluyorum ama demin sözünü ettiğim Kolluğa tanınan yani bekçi isimli kolluğa tanınan yetkilerin anayasa uygunluğunu tartışmanın daha önemli olduğunu toplumsal hayat için e, dile getiriyorum. Devamında hızlıca toparlamak gerekirse C ben de da kamu düzenini bozacak muayetteki ibaresi üzerinden de bir değerlendirme yaptığını görüyoruz. Bunu biraz hızlı geçmek durumundayım. Evet, evet. E, çünkü benim için önemli olan şey engellemek gibi kavramların bulunması. Aynı zamanda e, üst aramaya ilişkin e, açıklamalar. O yüzden belki direkt Kavuğlu Hoca'nın e, özetine geçerek halkın huzurunu bozmak, başkalarını rahatsız etmek eylemlerini engelleme konusunda bekçilere verilen yetkinin kapsamının belli olmadığından kanunda kişilerin üstünün ve eşyalarının elle dıştan kontrol için verilen yetkinin kapsam ve sınırlarının belirlenmediğinden, kişilerin aşırı ne yapılacak elle kontrolünün arama boyutuna ulaşmasını önleyecek kapsam ve sınırların hiçbir şekilde belli olmadığından anayasa mahkemesi iptal etmişti aslında Pvsk evet. e, 4A'ya yapılan e, ekleme bakımından aynen öyle ve bekçilerin haftalık 40 saat olan çalışma sürülerine artırılabileceğini öngörülektir dinlenme hakkının sınırlandığından söz ederek aslında bir, bir, bir tarafa verip bir diğer taraftan olarak e, iptal ettiğini görüyoruz. Tabii ben bu bağlamda hocama katılıyorum anayasa mahkemesi kararının bu yasaya ilişkini itirazlarının haklılığını eksik bir şekilde olarak ispat ettiği, alarsuz saptadığını görüyoruz. Ee, aynı şekilde halen ve halen e, PVSK'da artık 20 yaşını doldurmak üzere olan bir anayasaya aykırılık varken e, meclisimizdeki milletvekillerimizden e, özellikle bulunan meclis bağlamında daha üstün bir performans, daha fazla başvuru, e, daha fazla yüzer kişi olarak bir araya gelme kabiliyeti diliyorum o yüzden. Anladım. Ben de size çok çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Zamanımızı sanırım doldurduk. Bu haftalıkta bu kadar diyelim. Herkese sevgilerimizi, saygılarımızı sunalım. Görüşmek dileğiyle. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler.